Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve eshabihi ecma'in Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebiye salat ve selam o nebinin mübarek ellerinde yetişip alemlere muallim olarak takdim edilen bütün ashabı kiram efendilerimize selam. Ashabı kiram efendilerimizden o bayrağı alıp bugünlere kadar getiren tüm İslam alimlerine, ariflerine, mücahitlerine, muvahitlerine selam. Bugün Vanda adına sofra kurduğumuz bir meclis kurduğumuz Salim İbni Ubeyde Selam onun adına kurulmuş bu sofraya uzaktan yakından gelen tüm kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah gerçek manada bana anlatmayı nasip eylesin. Şu güzellik asla bir hatibin Şahsına yapılan bir teveccüh değildir. Bugün 73. program Allah'ı şahit kılarak bir şey söylüyorum. Bugün de aynı şeyi söyleyeceğim. 73 programdır bu teveccüh asla burada konuşan aciz kardeşinize değil. Ben kimim ki beni dinlemeye gelesiniz. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum. Siz buraya ashab-ı kiram efendilerimiz için geldiniz. Onları biraz daha yakından tanımak için buraya teşrif ettiniz. Ayakta kalma pahasına bunu göze aldınız. O halde ben sözümün başında şöyle bir dua ediyorum. Sizi de o duaya amin demeye davet ediyorum. Allah hakkıyla bana anlatabilmeyi nasip eylesin. Nefsimi karıştırtmasın beni ayna etsin, yansıtabilmeyi, size o güzel iklimden, o güzel ismi, az bir şey olsun, olduğu gibi, yansıtabilmeyi bana kolaylaştırsın. Aziz kardeşlerim, arkadaşlarımızın da dediği gibi, her ilde bir sahabi efendimiz, belli kriterlere, ölçülere riayet edilerek, tespit edilmeye çalışıldı. Van'ın nasibi, Salim İbni Ubeyt gerekçesi de şu. Onun doğduğu topraklar, İstar, İran toprakları en yakın olan ilde burası. Belki başka biri de anlatılabilirdi ama Salim radıyallahu anhu bu projede muhakkak anlatılmalıydı. Bu projede anlatılması, kesin olması gerekirken en güzel anlatılacak yerde Van olmalıydı onun için biz böyle belirledik isabet kaydettiğimizin şahitleri de sizlersiniz Allah onu da şahit kılsın bize bizi de birbirimize şahit kılsın ve Van'da nasıl bizi onun adına kurulmuş bir sofrada topladıysa yarın ahirette de cennette de inşallah yine ev sahibinin o olduğu o gerçek sofrada bizleri toplasın, kıymetli kardeşlerim, dersimin serlevası, Kur'anla yücelen sahabi, hemen şöyle bir soru sorun, Kur'anla bir adam nasıl yücelir, niye yücelsin, böyle bir ifade nasıl bir mesajı bünyesinde barındırıyor. Biz bu sözü aslında sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinden aldık Müslim'de İbn Mace'de ve diğer hadis kitaplarında geçen rivayet edenlerden birisinin de Hazreti Ömer olduğu niçin onu rivayet ettiğini de birazdan söyleyeceğim size rivayet edenlerden biri o olması meseleyi daha da farklılaştırıyor bizim için böyle bir hadiseyi nakletmesine sebep olan hadis şu sallallahu aleyhi ve sellem şunu bize söylemiş. Allah bazı toplulukları Kur'an'la yüceltir, bazılarını da Kur'an'la alçaltır. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sarılırsanız dört elinizde Kur'an'a o Kur'an'la yücelirsiniz. O kerim kitap size de kerimiyet kazandırır neyseniz o eski haliniz unutulur bambaşka bir hal kazanırsınız sırt dönerseniz eğer bu kitaba sırt döndüğünüz için Allah alçaltır neyse ondan önceki hal Kur'an'a sırtınızı döndüğünüz için Allah sizi yerin dibine batırır İstiyor musunuz örnek Araplara bakın İslam'dan önce Araplar İslam'dan sonra Araplar Kur'an'a dört elle sarılan Araplar Kur'an'ı terk ettiği zaman düştükleri hal Arapların Delil mi istiyorsunuz Türklere bakın kim tanırdı onları insanlık tarihinde nasıl bir değerleri vardı ama iman ettiler Kur'an'a sarıldılar Allah alpaslanları çıkardı içlerinden Allah kılıç aslanları çıkardı içlerinden ve Kur'an'ın o güzel mesajlarını hatasıyla sevabıyla altı asır Osmanlı'nın eliyle cihana yaydı. Delil mi istiyorsunuz? Kürtlere bakın. Kur'an'a sarıldılar. Hicri 17. yılda buraya gelen İslam ordusuna bağrını açtı El Cezire'nin insanları. Bağırlarını öyle bir açtılar ki kardeşleri bildiler İyad bin Hanemi, Habib İbni Meslemeyi, Safvan İbni Muattalı, Ebu Ubeyde İbni Cerrahları kendi kavimlerini unuttular. Bizim kavmimiz de dinimize feda olsun dediler. Selahaddin Muhammed'i çıkardılar. Selahaddin Eyyubi, Saitler çıkardılar ve daha nice nice isimler çıkardılar. Sırt döndüler halleri bu. Sarılan yüceliyor, sırt dönen alçalıyor. Delil mi istiyorsunuz? Birazdan göreceğiz. Salim İbni Ubeydi Niçin bu hadisi rivayet ediyor? Hadisesi var dedim size. Hazreti Ömer'in hilafet günleridir. O gün Mekke'nin valisi Nafi İbni Abdul Haris'tir. Nafi İbni Abdul Haris yerine İbni Ebza isimli birini koymuş. Hazreti Ömer'le bazı meseleleri konuşmak için Medine'ye doğru geliyor. Yolda duyuyor ki Hazreti Ömer Usvan denilen mıntıkada oraya gidiyor. Hazreti Ömer gerçek bir devlet başkanıdır. Gerçek bir imamdır. Gerçek bir halifedir. Nizamı intizamı seven birisidir. Düzene intizama aşık bir insandır. Karşısında valisini görünce hiddetleniyor. Ne işin var burada diyor. Ya emir el müminin diyor. Seninle istişare etmem gereken bazı meseleler vardı. Onun için geldin. Geldin ama yerine kimi koydun? Yerime İbni Ebza'yı atadım. İbni Ebza kim? Mekkelilerin hepsini tanır. Hazreti Ömer kendisi de Mekkeli. Ey emir el müminin o bizim azatlı kölelerimizden. Hazreti Ömer şimdi sen... Mekke gibi bir yere bizim azatlı kölelerimizden birini mi imam olarak bıraktın geldin? Sözçüdür Nafi Nafi İbni Abdülharis'in. Ya emirel müminin İbni Ebza içimizden en iyi Kur'an'ı bilen adamdır. En iyi Kur'an'ı bilen adamdır deyince sarsılıyor Hazreti Ömer. Sadak da ya Resulallah diyor. Her sözünde doğru olduğun gibi bu sözünde de doğrusun diyor. Vallahi sen demiştin ki Allah bu kitapla nicelerini yüceltir, nicelerini alçaltır. İşte kitapla yücelen İbni Ebza Mekke gibi bir yere imam olarak tayin ediliyor. İşte Kur'an'la yücelmesi bu. Biz bugün Salim İbni Ubeyt'ten bunu öğreneceğiz. Hazreti Ömer'den sözü açtım. Oradan devam edeyim. Nasıl bir değeri var? Ömer'in dünyasından bir söz üzerinde anlayalım. Ve bugün bu sofranın da değerini o söze kıyas ederek biraz daha farklı bir biçimde kavramaya çalışalım. Diyor ki bir gün oturmuş. Ashab'tan bazıları da var. İkinci nesil olan hayırlı ikinci nesil Tabiinden bazıları da var Diyorlar ki orada bir anda Hazreti Ömer Ey insanlar Allah'a bir dua etseydiniz Bir temennide bulunsaydınız Bir şey isteseydiniz Allah'tan ne isterdiniz İçlerinden biri ayağa kalkıyor Ya emir el müminin diyor İsterdim ki şu oda dolusu kadar altınım olsun. Ben de o altınların hepsini Allah yolunda infak edeyim. O infakı yaptıktan sonra şöyle o mutluluğu yüreğimin ta derinliklerinde hissedeyim. Allah bana bu nimeti yaşattığı için ona hamd edeyim. Hazreti Ömer'in sözü ceyit ceyyiddir güzel güzel diyor ama söz devam ediyor. Başka var mı içinizde? Allah'tan temenni de bulunacak. Bir ayağ kalkıyor. Ya Emir el-Mümin'in diyor, ben de isterdim ki şu oda dolusu kadar atım olsun. O atları İslam mücahitlerine vereyim. Onlar o atlara binsinler. Allah'ın kelimesini buralardan ötelere taşısınlar. Ben de o hayra vesile olduğum için o mutluluğu yüreğimde hissedeyim ve Allah'a hamd edeyim. Hazreti Ömer bundan da memnun olur. Ceyyid, ceyyid der bu söze de. Ama üçüncü kez tekrarlar. Var mı içinizde başka temenni de bulunacaktır? İçlerinden biri kalkar. Ömer der. İki kişi cevap verdi. Sen memnun olmadın. Aslında senin duymak istediğin Başka bir söz ama biz onu bilmiyoruz. Sen söyle. Sen temennide bulunsaydın Allah'tan ne isterdin? Bakın Ömer'in temennisine bakın. Ve Ömer'in dünyasında radıyallahu anh Ömer'in dünyasında Salim'in kıymetini anlayın. Ben de isterdim ki bu oda dolusu kadar Salim İbni Ubeyt gibi... Muaz İbni Cebel gibi Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi Adamım olsun Ben de o adamlarla El ele vereyim Dünyanın dört bir tarafına İlahi Kelmetullah sancağını götüreyim Neymiş anladınız mı benim vanlı kardeşlerim Ömer'in zihninde kurban olduğumuz O zihinde o akılda Bir adamlık standardı var o adamlık standardının en üstünde de üç isim var. O üç isim Hazreti Ömer'in dünyasına göre adam gibi adam tam adam yüzde yüz adam öyle olduğu için de ne yapıyor? Ona kıyas yapıyor ve ben böyle adamlar istiyordum diyor. Hazreti Ömer'in dünyasında Salim İbni Ubeyd böyleyse eğer siz anlayın Abdullah İbni Ömer onun oğlu Oğlu oluyor Adını hemen Salim koyuyor Ben biliyorum bundan sonra Vanlıların içinde inşallah Salim azı alacak. Diyorlar ki niye koydun Salimi Vallahi diyor Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Duydum O dedi ki Salim Allah'a karşı Muhabbeti çok olan bir adamdır her insana da isminden bir nasibi vardır. İstedim ki benim oğlum da o isimden nasiplensin. Şöyle bir bakın tabi'in nesline Salim İbni Abdullah ismini şöyle bir araştırın. Nasıl nasiplendiğini göreceksiniz. Abdurrahman İbni Af iki tane oğlu olacak ikisine de Salim adını verecek. Birbirinden ayırmak için de Salim el Ekber, Salim el Askar diyecek. Büyük Salim, küçük Salim diyecekler ki başka isim mi yok? Ah diyecek. Bir bilseniz. Bir onun değer ve kıymetini bilseniz o zaman siz de aynısını yapardınız. Onların dünyasında yeri böyleyse eğer bugün bizim de onun dünyasından alacağımız çok şeyler var. Allah alabilmeyi bizlere kolaylaştırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim şöyle adının karşısına bir kelime yazsam ne yazarım biliyor musunuz? Aslında sahabenin adının karşısına yazacağımız kelime onun karşısına da yazılır. Ama o bir başka nedir o kelime? Salim ve Kur'an-ı Kerim. Başka bir şey yok. Kur'an'la yücelmesi de bundan dolayı. Onun 23 yıllık hatta bir dönemi de dahil edersek 24 yıllık bir iman hayatı var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iman edecek ilk gün ve yemâmede müseylemetül kezzab ile olan savaşta da şehit olarak bu dünyadan gidecek. 24 yıllık iman hayatını bana deseniz ki Hocam bize biraz özetle de zihnimizde çok diri kalsın. Biz salim deyince şunları hatırlayalım. Ne derim size biliyor musunuz? Bir, o gerçek bir Kur'an hamili, gerçek bir Kur'an hafızıdır. Ne demek hamil, ne demek hafız? Göreceğiz. Bizim bildiğimiz kavramlar bugün onun dünyasına girdiğimiz zaman değişecek. Dolayısıyla en başa yazacağımız şey o. O gerçek bir Kur'an hamili, gerçek bir Kur'an hafızı. 2. O gerçek bir Kur'an hadimi, gerçek bir Kur'an hizmetçisi. 3. O gerçek bir Kur'an haspisi, yani Kur'an'ın beklentisiz neferi. Hesabı yok pazarlık yok beklenti yok sadece ve sadece hasbi bir duruş var sahabede var onda biraz daha farklı var Kur'an'la beraber onun hayatına girmiş başka bir hal var dördüncüsü o Kur'an'ın gerçek bir hatibi yani gerçek bir ha imamı hatiplik ve imamlığı da onun dünyasında biraz daha farklı bir biçimde anlayacağız. Beşincisi o Kur'an'ın gerçek bir harisi, gerçek bir bekçisi. Bize acayip şeyler anlatacak bugün Salim İbni Ubeyt. Kur'an'la olan münasebetimiz inşallah bugün onun rehberliğinde artık farklı bir boyuta taşınacak. Kur'an'la yücelmek istiyoruz ya biz de beraberce yücelme adına inşallah onun hayatından bu mesajları alarak biraz daha ilahi kelamla ilahi kitapla aramızdaki hukuku gözden geçirerek farklı bir biçimde iletişim kurmaya çalışacağız. Salim İbni Ubeyd Mekke'de yaşamasına rağmen muhacir değil. Medine'de gençliği geçmesine rağmen ensardan değil. Ya nereli? En başta dedim İranlı. Yani şöyle bir şey kullansam onda hilaf yok. O ikinci selman Farisi'dir. Selman-ı Muhammedi gibi Selman İbni İslam gibi ikincisidir. Gerçekten böyle bir haldedir. Öyleyse eğer bizim onun dünyasından biraz daha farklı bu manada da mesajlar alacağız. Onun İstahar denilen şehirde doğumuna şahit oluyor kaynaklar ve bize naklediyorlar. İstahar döneminde tarihi bir şehirdir. Şu an kalıntıları var Şiraz ile İsfahan arasında bir bölgede ama orası İslam tarihinde önemli bir şehirdir. Orada doğuyor. Bir müddet sonra babası onu alıp Ubul'le şehrine getiriyor. Bugün Irak sınırları içerisinde kalan aradan bir müddet geçiyor. 5-10 yaşlarındayken doğum tarihini tam bilmediğimiz için böyle ihtilaflı konuşacağız. Yaşını vefat yaşını. 5-10 yaşlarındayken bir baskın düzenleniyor Ubulle'ye. Anne baba öldürülüyor ve bir çocuk olarak esir alınıp Yesrib'e getiriliyor. Kurayza oğullarından bir zat Selam İbni Cübeyr onu satın alıyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra onu pazarda satarken onu Sübeyya Binti Ye'ar isimli bir kadın satın alıyor. Aradan bir müddet geçince bakın ilahi kaderin bir yönüyle senaryosunu okuyoruz. Nereden nereye gelecek ve Allah bu işi nasıl işin neticesinde farklı bir boyuta taşıyacak? Ebu Huzeyfe ticari maksatla, Oraya gelirken bu hanımla tanışıyor, anlaşıyor, evleniyor. O Ebu Huzeyfe kim biliyor musunuz? O bizim bildiğimiz bir meşhur Ebu Huzeyfe var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı olan benim bu proje kapsamında Ardahan'ın arkasında ayak izleri olduğu için Ardahan'da anlattığım Huzeyfe Yemeni değil. Bu Ebu Huzeyfe... Ebu Huzeyfe İbni Utbe, Utbe İbni Rebi'an'ın oğlu. Hani Bedir günü, Hazreti Hamza'nın karşısına çıkan üç isimden birisi var ya ortada Hamza'yla savaşan ve Hamza'nın kılıcıyla cehennemi boylayan işte onun oğlu Ebu Huzeyfe. Bu zat tüccar birisidir. Medine'ye de o günkü adıyla Yesrib'e de gider gelir. O ticaret sırasında tanışıyor bu kadınla. Anlaşıyorlar evleniyorlar Mekke'ye gelmek için yola çıkıyorlar Yola çıkarken 5-10 yaşlarında O çocuğu da yanına alıyor sübeyya validemiz ve Mekke'ye getiriyor Allah onu ashab kılacak Muhammedul Emine emin bir dost kılacak Kader böyle işliyor Mekke'de büyüyor Öyle bir hale geliyor ki Ebu Huzeyfe çok seviyor onu. Bir müddet sonra onu azat ediyor ve kendini evlatlık olarak alıyor. Artık o Salim İbni Ebu Huzeyfe'dir. Ne zamana kadar? Ta yıllar sonra ahsap sava Savaşı'nın arkasından ahsap Suresi nazil olunca evlatlık hukukunu belli eden ayetler inince... Allah o ayette evlatlık olarak aldıklarınızı öz babalarına nispet edin uyarısını yapana kadar alem onu Salim İbni Ebu Huzeyfe olarak tanıyacak. O ayet nazil olunca evlatlıklar babalarına nispet edilecekler. Mesela o hadiselerden birisidir Zeyd İbni Harise o yıla kadar Zeyd bin Muhammed'dir. Ama ayet indikten sonra Zeyd bin Harise diye bilinecek. Ayet inince Salim diyecek ki beni babama değil beni Ebu Huzeyfe'ye nispet edin. E baba olarak da nispet edilmeyecek o zaman ne olacak? Özgürlüğünü elde etmiş olmasına rağmen. Azatlığını almış olmasına rağmen kendisi özel olarak tercih edecek. Ve beni Salim Mevla Ebu Huzeyfe diye tanıyın diyecek. Ve öyle tanıtacak kendini. Ben affına sığınarak babasına nispet ettim. Bütün sahabileri babasıyla andığımız için onu da öyle analım dedik. Ama tarih onu Salim Mevla Ebu Huzeyfe diye tanıdı. Tarihler böyle geçince... 20-25 yaşlarında bir delikanlı, miladi 610, kadir gecesi, kader gecesi, İsa aleyhisselamdan beri susan, ve susayan topraklar vahye doyacak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Hira dağında, Nur dağında, en büyük nura muhatap olacak, ilahi kelam inecek, peygamberlik Mekke sokaklarında, yayılmaya başlayacak, daha ilk günler, Ebu Huzeyf'e iman edecek, salim iman edecek. İman ettikten sonra başına gelmeyecek de kalmayacak. İman böyleydi biliyor musunuz? Benim vanlı kardeşlerim. Eskiden iman böyleymiş. İman edince yani la ilahe deyince bazı şeyler yıkılıyormuş. İllallah deyince de Allah'ın vahdaniyeti yani rububiyet, uluhiyet, ubudiyet tevhid adına inşa ediliyormuş. Öyle olunca da hakkın sesinden rahatsız olanlar hakkın sesini kısmak için hakkın karşısına çıkıyorlarmış. Hakkın taraftarlarıyla bir mücadele başlıyormuş. Şimdi de var gerçek manada iman edenler bunun bedelini ödüyorlar. Allah bizi de onlardan saysın inşallah. O günler en güçlü şekilde ödüyor bunları. Hangi aileden dedim Ebu Huzeyfe Beni Umeyye'den Utbe İbni Rebi'a Beni Umeyye'nin reislerinden. Utbe İbni Rebi'a düşünün Ebu Sufya'nın amcası sayılıyor. Amca çocuklarılar ama amca diye hitap ediyor. Çünkü onun hanımı Hint. Utbe'nin kızı böyle olduğu için de Beni Ümeyye'den olanların iman adına ödedikleri bedel Başka aileye mensup olan Müslümanların ödedikleri bedelden kat kat fazla oluyor Ama ne olursa olsun Hiçbir şey onu imandan mahrum etmiyor İman adına bir duruşu var ki Takdire şayandır 5 yıl boyunca Ebu Huzeyf'e bu işkencelere katlanıyor. Artık dayanılmaz bir hale gelince Habeşistan'a hicret ediyor. Efendisi hicret ettiği için tabir caiz ise Mekke'de yetim kalan Salim bu işkenceleri daha da fazla ödüyor. 13 yıl boyunca onun Mekke'deki hali böyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biz sadece İslam tarihinde kardeşliği konuşunca Muhacir Ensar kardeşliğini konuşuyoruz ama aslında Mekke'de de var kardeşlik. Efendimiz o günlerde Salim'e sahip çıksın diye aşere-i mübeşşereden olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı kardeş kılıyor. O kardeşliği de, de takdire şayan bir şeydir. Hal böyle olunca iman adına birçok bedel ödenince 13 yılın sonunda o günkü adıyla Yesrib'e göç başlıyor. Mukaddes bir göçtür hicret. Yesrib'e gider gitmez Kuba köyüne gelince muhacirlerden kim gelirse gelsin bir adım Salim'i öne geçiriyorlar. Ve diyorlar ki sen içimizde olduğun müddetçe asla biz imam olmayız. Gerçek bir imam. Kim diyor bunu biliyor musunuz? Mesela Hazreti Ömer. O varsa eğer asla Hazreti Ömer namaz kıldırmaz ve kendi elleriyle tutar Salim'i geçirir imamete sen kıldır diyerek ona kıldırır. Allah Resulü çıkar gelir Yesrib'e o da Kuba köyüne gelecek ve orada Salim Mevla Ebu Huzeyfe'ye şunu diyecek sen bundan sonra burada muhacirlerin imamısın i̇mam Muhacirin diye geçer onun lakabı bugün kitaplara baktığınız zaman. Yıllar yılı Medine'de bu haldedir. Ara ara Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu Kuba'daki o canlılık yitirilmesin diye oraya gönderir imam olarak. Ama Mescid-i Nebevi inşa edilince özellikle orada da farklı bir konum biçer ki birazdan onu size anlatacağım. Aziz kardeşlerim. Mescit inşa edilir edilmez. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam toplumu inşa ediyor. Önce mescit hemen arkasından mektep adı suffah. Hemen onun yanında kalacağı evler adı menzil. Bu üçü aslında bir yönüyle medresedir. Üçünden de aslında sahabe yetişiyor. Resulullah'ın evleri olan menzil dahil. Sonra Efendimiz kardeşliği Ortaya çıkarıyor ki İslam toplumunun en önemli esası. Mescid-i Nebevi'nin inşaatı biter bitmez. Enes bin Malik'i gönderiyor Efendimiz. Git diyor Enes. Ne kadar muhacir ensar bulursan çağır gelsin. İbn-i Sad'ın verdiği rakamı söylüyorum. 50 muhacir 50 ensara o gün kardeş kılınır. Ama makrizi... Sayıyı biraz daha çoğaltır ve listeyi verir bize ki o daha isabetlidir. 93 muhacir, 93 ensara kardeş kılınır. O kardeşlik meselesi ayrı bir bahis. Efendimiz öyle bakıp da ensara muhacire rastgele sen senin, sen senin kardeşisin demedi. Birbirlerini tabirca ise tartacak isimleri birbirlerine kardeş kıldı. O gün o meydanda, Hazreti Salim'in kardeşi kim biliyor musunuz? Size ismini vereceğim. Araştırmayı da size havale edeceğim. Muaz İbni Maiz isimli sahabi efendimiz. Ama sadece bir cümle söyleyeyim. Salim neyse o da o. Kur'an'ın hamili, Kur'an'ın hafızı, Kur'an'ın hadimi, Kur'an yolunda hayatı geçen biri. Bedir asabından. Bir rivayete göre Bedir'de bir yara alacak. Onun üzerine şehit olacak. Başka bir rivayete göre Bedir'deki aldığı yara iyileşecek. Sonra biri Maune'ye katılacak ya orada ya daha sonra Mute'ye katılacak orada şehit olarak gidecek. Böyle bir kardeşin kardeşi o kardeş de bize kardeşlik adına çok şey söyler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Suffa'da o Peygamber mektebini kurar kurmaz Salim'deki kabiliyeti fark edince hemen yaptığı iş şudur. Salim'i bir yönüyle talebe olarak ama bir diğer yönüyle muallim olarak orada istihdam edecek. Zaten benim aziz kardeşlerim İslam'da ilim böyle öğrenilir. İlim öğrenmek adına yola çıkan bir insan iki şeyi birlikte başlatır. Hayatının sonuna kadar da birlikte götürür nedir yola revan oldunuz yukarıda ilmi aldığınız hocalar aşağıda ilmi devrettiğiniz talebeler son nefese kadar birini kestiniz sizin talebeliğiniz de bitti sizin muallimliğiniz de bitti ashabı kiram efendilerimiz ilim adına bize bunu da öğretiyorlar salim ibni ubeyt de bunlardan biridir onun hayatında Kur'an'ın yerine ait çok şey söylenir ya. Üç tane kavram kullanmak istiyorum. Onun hayatından örneklerle öğreneceğimiz. Kur'an kıraati, Kur'an ilmi ve Kur'an kültürü. Ne demek bunlar? Kur'an'ın ilk muhatapları olan, Ashab-ı kiram efendilerimizin dünyasında nasıl bir yerde duruyorlar? Beraberce Hazreti Salim'in hayatından öğrenmeye çalışıyoruz. Kur'an kıraati. Biz de kıraat ediyoruz da Salim İbni Ub Ubeyt biraz farklı bir kıraat ediyor. 2-3 tane rivayet var da en önemli olanı ve Ayşe anamızın da çok etkilendiği sayfayı ben size anlatayım. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden İbni Mace'nin süneninden. O gün sıra Ayşe anamızdadır biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz analarımız o analarımızdan daha aziz olan analarımızı sıraya koymuş. Her gece bir annemizin yanında geceliyor. O günde o anamız için düğün bayram sıra onda olduğu zaman kimdeyse o annemiz o odasını o ufacık odasını temizler. Efendimiz için orayı rahat bir hale getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahat etsin diye elinden geleni yaparlar. Efendimiz Ayşe anamızın odasına gidiyor. Anamız odada yok. Bu büyük bir hadise. Ayşe anamız... Resulullah ona gelecek, odada olmayacak. Böyle bir şey mümkün mü? Efendimiz anında şöyle bir şey söylüyor. Acaba ne oldu ki Ayşe'yi alıkoydu? Bekliyor, Ayşe anamız geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere örnek olsun bu söyleyeceğim. Ayşe anamıza hitap ederken 3 tane hitap ifadesi var efendimizin. Ya Ayşe. Ya Hümeyra. Ya Ayş. Ya Ayşe biliyoruz zaten. Ya Hümeyra. Utanınca yanakları kırmızı kırmızı olur. Pembe yanaklı. Ya da ya Ayş. Ayşecik. O günde ya Hümeyra diyecek. Ya Hümeyra ne oldu ki? Sen benden sonra geldin odaya. Ya Allah diyor. Odaya gelmek için yola çıktım. Mescitten geçerken bir Kur'an sesi duydum. Senin ashabından biri oturmuş orada Kur'an okuyordu. Öyle bir Kur'an okuyordu ki eğer sen olmasaydın hücrede vallahi bitene kadar gelmezdim diyor. Anamız tam bir Kur'an muallimidir. Anlar gerçek kıraatten. Kıraat dilden mi çıkar Yürekten mi çıkar onu bilen biridir. Gerçek bir Kur'an muallimesi olduğu için böyle bir ifadede bulunur. Efendimiz Ayşe anamızı çok iyi tanır. Ayşe anamız öyle kolay kolay birini beğenmez. Bu sözü söylemişse bu isim kim diye merak eder. Ey Ayşe çok meraklandım senin beğendiğin kari gel beraber bir gidip bakalım kim bu diye. Ayşe anamızla beraber Mescid-i Nebevi'nin içine doğru yürürler. Efendimiz bakar ki Kur'an'ı okuyan Salim Mevla Ebu Huzeyfe Açar ellerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımdır benim ashabımın içerisinden... Böyle Kur'an okuyan birini bana bahşettiğin için sana sonsuz hamdler olsun. Gerçek bir Kur'an karisi işte o. Ya onun Kur'an ilmi Abdullah İbni Ömer bize naklediyor. Onlarca hadis kitabında diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bize Kur'an'ı şu dört isimden alın dikkat buyurun dört isme. Şu dört isimden alın. Abdullah İbni Mes'ud, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Kab, Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Kur'an'ı bu dört isimden alın deyip takdim eden, Kur'an'ın kendisine nazil olan sallallahu aleyhi ve sellem. Hakim müstedrekinde naklediyor. Diyor ki, Yemame'de, biraz sonra ayrıntılarını anlatacağım size. Yemame'de, salim şehit olduğu zaman insanlar şöyle dediler gitti Kur'an'ın dörtte biri Allah Resulü ne demişti Kur'an'ı şu dört isimden alın o şehit olunca ne dediler gitti Kur'an'ın dörtte biri dediler bakın Allah aşkına bakın benim aziz kardeşlerim onun üzerinden bir şey öğreneceğiz Yemame meydanından biraz sonra başka bir şey daha diyeceğim ama bu farklı bir şey İnsanlar şunu söylüyorlar diyorlar ki sen Resulullah'ın bize gösterdiği Kur'an muallimisin? Salim ne olur? İslam'ın sancaktarı bile olsan arkalarda dur, öne çıkma. Sana bir şey olmasın. Eğer sen şehit olursan biz Kur'an mualliminden mahrum oluruz. Ne diyor biliyor musunuz? Ey arkadaşlar diyor. Ey Müslümanlar, ey Resulullah'la aynı dönemi yaşayan Ashab olanlar siz kitaptan Kur'an'ı biz indirdik onu koruyacak olan biziz ayetini okumuyor musunuz? Kur'an ne salime muhtaç ne de başka birine burada gizlenilecek yer değil. Burası Kur'an'ın ahkamını ortaya koyma adına Kur'an'a iman edenlerin şerefini yüceltmek için bu meydanda Kahramanca savaşma yeridir Hiçbir şey beni geri bırakamaz diyor Ve gerçekten de böyle kahramanca savaşarak şehit oluyor O meydanda şehit olduğu anda da arkasından o söz söyleniyor Gitti Kur'an'ın dörtte biri deniyor Kur'an kültürü acayip bir kavram Ne demek biliyor musunuz Size şöyle bir tarif vereyim Sahabe gibi Kur'an'ı içselleştirmek. Cahiliyeye ait ne varsa hepsini söküp atmak. Allah'ın kelamında söylediği, Resulünün sünnetinde gösterdiği, o değerleri hayata hakim kılıp, zihni, aklı, kalbi tamamen Kur'an'la şekillendirmek. Yani zihin altı müktesebatını da, Kur'an'la inşa etmek, Kur'an kültürü bu. Şimdi Yemame'de onun ettiği bir yemini söyleyeceğim size. Ama dikkat buyurun. Bir şey söylüyorsunuz, karşı tarafı ikna etmek için. Yeminler ediyorsunuz. Hoş değil ama ediyoruz. Vallahi diyoruz. Billahi diyoruz. Tallahı diyoruz. Bazen başka bir şeyler de diyoruz. Adam ikna olmayınca şunu da diyoruz. Bak eğer söylediğim söz doğru değilse Allah beni rezil etsin. Allah beni rüsva etsin. Allah beni alçatsın. Çok hoş değil o kelimeyi kullanmak ama meselenin ehemmiyetini anlamanız için söylüyorum. Allah belamı versin ki şu söz doğru. Allah belamı versin ki böyle deyip bir şeyler söylüyoruz. Hayatımızda en önemli şey neyse yemin cümlemiz de onunla şekilleniyor. Yemamenin meydanında Kur'an kültürü olan Salim Mevla Ebu Huzeyf'e bir yemin edecek. Bir anda dağılıyor İslam ordusu hicretin 12. yılında o olan harp o olan savaş. O günün bediridir varlık yokluk savaşıdır bu kadar önemlidir öyle bir meydanda İslam ordusu dağılınca Salim Mevla Ebu Huzeyfe sancağı alıyor şöyle bir adım öne çıkıyor ve şöyle bir yemin ediyor. Eğer bu sancağı bırakırsa da kaçarsam eğer bu sancağı elimden düşürürsem ben kötü bir Kur'an hamili olayım. Yemin bu onun dünyasında en önemli söz bu ben kötü bir Kur'an hafızı olayım demek ki Kur'an'ı hakkıyla taşıyamamak sahabenin dünyasında bu kadar ağır yemin bu kadar ağır bir söz onun için bunu söylüyor eğer ben bu bayrağı bırakırsam ben kötü bir Kur'an hamili olayım bırakıyor mu bayrağı hayır Nasıl resmediyorlar biliyor musunuz sağ elinde sancak aynen Musab gibi kurban olduğumuz Musab. Uhud'un meydanında yedi sağında sağına doğru bir kılıç darbesi soluna aldı solundan da yiyince düşmemeli bu sancak dedi göksünün arasına sıkıştırdı. Son bir darbeyi de boynundan yiyince yüzü üstü Uhud'un meydanına düştü o büyük insan. Şimdi Yemame ikinci bir Uhud olmuş. Salim ikinci bir Mus'ab olmuş. Sağına yemiş soluna almış. Soluna da yiyince göksüne bastırmış. Göksüne doğru başından aşağıya bir kılıç darbesi yiyince o anda sancakla yere doğru düşmüş. O anda düşen sancağı başka bir sahabi kaldırmış. İşte gerçek bir Kur'an hamili budur. Gerçek hafız budur. Ahkamına ait hassasiyet, ahlakına karşı hassasiyet, gereklerini yerine getirme noktasındaki hassasiyet ve yemamenin meydanındaki söylediği söz, o sözün de altını dolduran bir amel, bize gerçek manada Kur'an hamilinin kim olduğunu söylüyor. Benim aziz kardeşlerim gerçek bir ilim adamı Salim İbni Ubeyt. Ama ilim adamı deyince mücadeleden el etek çeken birisi değil. Resulullah hangi gazvedeyse o orada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hangi seriyeyi işaret ettiyse o orada. Efendimizin 28 gazvesinde Hudeybiye'de dahil hepsinin içinde onun adını okuyoruz. Bedir'dedir o karşısına çıkacak Ümeyr İbni Ebi Umeyr isimli Mekke ona onu devirecek. Uhud'dadır o Resulullah'ın etrafında etten kalkan olan 3-5 isimden birisidir. Allah Resulü yaralanınca kendi elleriyle Resulullah'ın bedenindeki kanları temizleyecek. Bir peygamberin kanını akıtan kavim nasıl ıslah olur diye de gözyaşlarını o kanın üzerine akıtacak. Hendek'tedir o, Hayber'dedir o. Hepsi bir başkadır da ben sizi Tebuk'ta bir şeye götüreceğim. Bir örnek ki bize de bugünün dünyasında Sığınacak limanı gösteren bir örnek. Bakın Abdullah İbni Ömer'den başımıza bir iş geldiği zaman nereye sığınalım? Buna ait bir yol, buna ait bir örnek öğreneceğiz. Abdullah İbni Ömer diyor ki Tebuk'tayız. tebuk'tayız. Bir ses duyduk, şiddetli bir ses. Ciddi bir korkuya kapıldık. Öyle ki ashabı kiramın tamamı korktu. Ben de korktum. Korkunca şaşırdım. Nere gideyim, nereye gizleneyim diye şöyle bakarken baktım ki Salim Mevla Ebu Huzeyfe şöyle kılıcına yaslanmış. Orta bir yerde dimdik duruyor. Dedim ki bu adam Bedir ashabından olan bir adamdır. Eğer bu adam bu meydanda böyle duruyorsa ben de gideyim onun yanına o ne yapıyorsa aynısını yapayım. Vallahi onun yaptığının aynısını yaparsam ben de selamete ererim. Gittim diyor onun yanında durdum. Biraz sonra Resulullah çıktı çadırından. Ashabın korku içerisinde şöyle kaçtığını oraya buraya gizlendiğini görünce ne oluyor size dedi. Hani tevekkülünüz? Hani Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamanız. Şu iki insana bakın dedi şu iki insana. Salim Mevla Ebu Hüzeyfe'yi ve Abdullah İbn Ömer'i işaret etti. Bakın korkmadan nasıl duruyorlar o meydanda. Abdullah İbni Ömer diyor ki ben diyor korkudan ödüm patlıyordu. Ona sığındım o ne yaptıysa aynısını yaptım. Resulullah'ın takdirini kazandım. Ey Hazreti Ömer'in oğlu, ey büyük insan. Bize bir yol gösterdin, bir yol ki anlayana, inşallah anlayanlardanız. Ne kadar şiddetli imtihanlarla karşı karşıya kalırsanız kalın. Ashab-ı kiramın limanına yaslandığınız zaman, ilham kaynağınız orası olunca, oraya sığındığınız zaman... Allah'ın izniyle hayatın her alanında en doğru kâmeti ortaya koymuş olursunuz. Allah bize de bunu yansıtsın inşallah. Resulullah ondan razı gidiyor. Yemame meydanındaki halini size söyledim. Hazreti Ebubekir ondan razıydı. O meydanda Hazreti Ömer de ondan razı olacaktı. O meydanda kılıçlar altında doğranıp yere düştüğü zaman Ebu Huzeyfe nerede diyor? Ebu Huzeyfe şehit olmuş. Müslümanlar diyor. Resulullah'ın yaptığı bir iş vardı. Unutmayın. Seveni sevdiğinden ayırmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünyada birbirini sevenleri kabirde de birbirlerine komşu kılarlardı. Ben Ebu Huzeyfe'yi çok seviyorum. Ne olur beni onunla beraber defnedin diyecek. Böyle bir vasiyeti yaptıktan sonra gözlerini yumacaktı. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ben onun kıymetini, değer ve onun elde ettiği seviyeyi Hazreti Ömer'in dünyasından bir örnek daha aktararak söyleyeyim. Sonra sözü yavaş yavaş bir noktaya doğru kaydırayım. Aziz kardeşlerim Hazreti Ömer... On buçuk yıl hilafet günlerinin ardından İranlı bir köle tarafından yaralanıyor ve yaralı bir biçimde eve taşınıyor. Firuz tarafından biliyorsunuz Ebu Lu lu E onun künyesi. Yaralanıp üç gün yatacak yatakta. Müslümanlar toplanacaklar Emir el Müminin olan Hazreti Ömer'in etrafında. Ve şunu diyecekler ey Ömer biz senden razıydık ne olur Aynen Ebubekir Bekir gibi yap ve kendinden sonra kim olacaksa halife onu belirle öyle git bizi başıboş bırakma. Hazreti Ömer hiddetlenecek Müslümanlar diyecek 10 buçuk senedir yükünüzü bana taşıtıyorsunuz daha doymadınız mı gider ayakta bana yine bir iş yaptıracaksınız. Yine bana yük yükleyeceksiniz. Gidin kendi aranızda nasıl hallederseniz halledin. Gidiyorlar bir müddet sonra geliyorlar. Ömer diyorlar olmaz. Bize birini atayacaksın. Ne yap yap birini seç. Teklif ediyorlar. Kimi bugünkü insanların birbirlerine bu iş için kan döktükleri bir şeyi. Neyi? Oğlu Abdullah İbni Ömer'i. Alim fadıl bir insan. Ömer'in Ömer oğlu Abdullah onu ata, Abdullah İbni Ömer'i ata diye ısrar ediyorlar. Bir hiddetleniyor Hazreti Ömer ve sözü şu oluyor. Müslümanlar diyor. Müslümanları yönetme işi çok büyük bir sorumluluktur. Bir evden bir kurban yeter. Ben adi oğullarının kurbanıyım. Ben bu işi yaptım hatasıyla sevabıyla. Gidin kendi aranızda nasıl hallederseniz edin. Gidiyorlar bir daha geliyorlar ısrar ediyorlar. Israr ettikleri zaman şu sözü söylüyor. Eğer bugün Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim hayatta olsaydı vallahi kendimden sonra onu atardım. Neden? Gerekçesini söylüyor. Neden? Yarın Rabbimin huzuruna gittiğim zaman Rabbim bana sorduğu zaman Ömer niye Salim'i Müslümanlara imam olarak atadın? Ben de Rabbime derdim ki Ya Rabbi Vallahi ben bu kulaklarımla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. O dedi ki Salim Allah'a karşı sevgisi Muhabbeti çok derin olan bir insandır. Bakın Resulullah çok orijinal bir ifade kullanacak. Böyle bir sözü başka hiçbir sahabi için kullanmamış. Efendimizin onun hakkında söylediği söz. Salim eğer Müslüman olmasaydı bile asla günah işlemezdi. Çok ilginç bir şey bu. Müslüman olmasaydı bile asla Günah işlemezdi çok şey söylenir de ben asıl başka şeyler söyleyeceğim için bir cümle söyleyeyim bu ne demek biliyor musunuz takvayı içselleştirme demek takvayı içselleştirince artık cennet cehennem sevap ceza bunları düşünmez başka bir şey muhabbet derinleşir Allah sevgisi başka bir boyuta taşınır o da insana böyle bir şeref kazandırır. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Hazreti Ömer o anda ısrarlar çoğalınca aşere-i mübeşşereden olan ve o gün için hayatta olan yedi insandan altısını istişare heyeti olarak belirledi ve siz kendi aranızda bu işi halledin dedi. Ne dedim? Yedi kişiden altısını bir kişiyi dışarıda bıraktı. Kim o? Said İbni Zeyd. Amcasının oğlu ve eniştesi. Adi oğullarından bir kurban yeter. Onun için onu da dahil etmiyor. Altı kişi o gün hayatta kalan. Hazreti Ali, Hazreti Osman, Sad bin Ebi Vakkas, Abdurrahman İbni Af, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir Bin Avvam. Peki bu altı insan. Hazreti Ömer'in biraz önce söylediği. Talha İbni Ubeydullah gibi, Zübeyir bin Avvam gibi hepsi başımızın tacı. Salim İbni Ubet gibi değiller mi ki bu sözü söylemiş olsun? Bu sözün iki maksadı var benim aziz kardeşlerim. Birincisi şu, Hazreti Ömer Hazreti Salim'in değerini nazara verecek. İkincisi de şu, o gün onların etrafında biraz gruplaşma olmuş. Hazreti Ömer de dışarıdan ehil biri olsun gruplaşma olmasın ümmetin fertlerinin içerisinde. Neticede bu imamettir hilafettir diyerek bu meseleyi böyle konuşuyor. İşte böyle bir insan o büyük insan. Allah kendisinden ebeden razı olsun. İki tane hadis rivayet etmiş Allah Resulü'nün kutlu lisanından. Hadislerin ikisi de. İbni Hacer'in el isabesinde geçiyor bakmak isteyen bakabilir orada. Birisi şu Resulullah'la işim vardı diyor. Mescid-i Nebevi'ye gittim ve onu beklemeye başladım. Bir köşedeyim baktım Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem beni görmedi hemen namaza durdu. Namaza durunca ben de yaklaştım biraz Allah Resulü ne okuyor diye oku oku oku oku bitmiyor. Bakara bitti arkasından Ali İmran bitti ben bittim diyor dinlemekten yoruldum ama Resulullah okuyor ayakta. İki süre bitince rukuya gitti ikinci rekata kalktı bu seferde Nisa ile Maide'yi bitirdi. Ne dedim biliyor musunuz? 500 125 sayfa dedim var mı baba yiğit içimizde bunu yapacak bilmiyorum ama ben %10'la razıyım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nafile ibadeti bu. Peki o değil mi? Gelmiş geçmiş bütün günahları affolunan, o değil mi bu müjdenin muhatabı olan dayanamayacak Ayşe anamız. Bir gün diyecek ki ya Resulallah Allah Kur'an'ında sana vaat etmiş gelmiş geçmiş her günahın affedilmiş. Günah da yok zaten o ayrı bir şey ama böyle beyan ediyor ilahi kelam. Nedir bu hal? Gözlerinden yaş dökülecek sallallahu aleyhi ve sellemin ve şu cümleyi söyleyecek. Efele ekune abden şekura. Ey Ayşe şükreden Allah'a şükrünü ortaya koyan bir kul olmayayım mı? O şükrün zirvesinde örnek adına da bunu bize söylüyor. İkinci rivayet biraz sahabice dinleyelim. Benim aziz kardeşlerim bakın ne diyecek bize bu rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlardan bazıları Allah'ın huzuruna tihame dağı kadar sevapla geldiğini zannedecek. Ama hesap defterleri açıldığı zaman karşısında hiçbir şey bulamayacak. Dehşete kapılıyor sahabe. İçlerinden bir tanesidir Salim İbn Ubeyd. Ya Allah diyor. Onlar kim? Biz de merak ettik değil mi? Onlar kim? Ama bizimle sahabe arasındaki bir farkı söyleyeyim size. Şimdi biz onlar kim sorusunu sorunca bilmiyorum yanlışsam hemen ayağa kalkın ve beni uyarın. Ben biraz bilen birisi olarak öyle zannediyorum ama zannımdan beni geri çevirirseniz o çevirenin elini öpeceğim diyor ki o anda onlar kim sorusuna biz muhatap olduğumuz zaman tepkimiz şu acaba Resulullah ne söyleyecek bunu merak ediyoruz değil mi sahabe neyi merak ediyor biliyor musunuz acaba Resulullah beni söyleyecek mi var mı içinizden bunu düşünen işte ashabla aramızdaki fark bu. Ne varsa Kur'an'da ve sünnette başkasına o elbiseyi biçmiyorlar o güzel insanlar. Bu söylenen sözün ben neresindeyim onu düşünüyorlar. Onun için Salim İbni Ubeyt orada dehşete kapılması. Acaba Resulullah biraz sonra bir şey söyleyecek. Ben o şeye uyacak mıyım endişesi. O şeye uyacak mıyız endişesini dinliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki. O hesap defterleri açıldığı zaman karşılarında bir şey bulamayacak adamlar namazsız adamlar değil. Allah Allah oruçsuz adamlar değil. İbadetten mahrum olan adamlar değil. Ya kim ya Resulallah? harama karşı hassasiyeti olmayanlar kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gidenler. Helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım diyenler. Namaz kılmasına rağmen hukukullaha ve hukukul ibada gerçek manada riayet etmeyenler. Kamu malına el uzatanlar. Bu manada Allah'ın huzuruna birilerinin hakkına girmiş bir biçimde gidenler. Allah muhafaza. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söz bu. Öyleyse eğer ashab gibi biz de bize diyelim de bu sözleri üzerimize alalım inşallah. Kıymetli kardeşlerim yordum sizi biliyorum. Ama biraz daha yoracağım sabır istiyorum. Şimdi size 5 tane cümle emanet edeceğim. Özellikle bugünün muhasebesine konu olsun diye. Çünkü biz buraya... Salim İbni Ubeyt'ten Kur'an'la aramızdaki münasebeti yeniden gözden geçirmeye geldik. Öyleyse bize bu sözler bir şeyler söylemeli. Şuradan salondan çıktığımız zaman inşallah bu sözler uykumuzu kaçırmalı. İnşallah üzerinde durup, Düşünmeli ve biraz zihin deri dökmeli Ben bunun neresindeyim Ne yapmalıyım Ne yapıyorum Nasıl yapmalıyım sorularını bize sordurmalı Allah ona vesile saysın inşallah Onu anlatırken dedim ki size O Kur'an'ın gerçek bir hamili Yani hafızı Kur'an'ın gerçek bir hadimi Yani hizmetçisi Kur'an'ın gerçek bir harisi Yani bekçisi Kur'an'ın gerçek bir hasbisi Yani beklentisiz neferi Kur'an'ın gerçek bir hatibi Yani imamı Mesajı da bu beş şeyin üzerinden vereceğim Bir Kur'an Bir zamandan konuşan Ama zamanlar üstü olan Bir mekandan konuşan Ama mekanlar üstü olan Belli muhataplara konuşan ama sadece o muhataplara takılı kalmayan bir kitaptır. Böyledir değil mi ilahi kelamımız? Salim Mevla Ebu Huzeyfe gibi gerçek bir Kur'an hamili olmalı. Sözün ağırlığına uygun bir şekilde davranmalısın ki bu ilahi kelamdan hakkı ile istifade edebilesin. Benim aziz kardeşlerim Söz gerçekten alır. O sözü gerçek manada taşıyabilmek için iradenin hakkını vermek durumundayız. Eğer biz irademizi güçlendirmeden Kur'an'ı kendimize yüklersek o Kur'an'a haksızlık ederiz. Çünkü temsil edemeyiz. O Kur'an bizi adam etmez. Bakın size üzerinde durup düşünmeniz gereken bir cümle bir sahabi cümlesi söylüyorum. Cündüb bin Abdullah Abdullah İbni Ömer bu sözün sahipleri Kur'an'ın talimiyle uğraşan gençlerden oluşan bir halkaya muhatap oluyorlar. Sahabe böyle bir halkaya şahit olursa sevinir onlar da seviniyorlar. Ama sonra şunu söylüyorlar. Ey gençler diyorlar. Biz de Allah Resulü'nün yanında yetişen gençlerdik. Ancak biz Resulullah'tan Önce imanı öğrendik sonra Kur'an'ı öğrendik. Önce imanı öğrendiğimiz için sonra öğrendiğimiz her ayet bizim imanımızı arttırdı. Ama ben bakıyorum şimdi size siz imanı öğrenmeden Kur'an'ı öğrendiğiniz için her ayet sizin bilginizi arttırıyor ama imanınızı arttırmıyor. Ağzın şeker şerbet yesin ey büyük insan. Vallahi bizi resmetmişsin. Vallahi biz böyleyiz. Öyleyse eğer imanı öğrenmeli, o imana uygun bir biçimde bir iradenin sahibi olmalıyız. Çünkü kavlen sakıyla ağır bir söz Kur'an, o ağır sözü ancak Salim İbni Ubeyt gibi bir şekliyle gerçek hamil olabilenler taşıyabilir. Öyle olma adına, Rabbimize duamızı burada biz de dile getiriyoruz. İkincisi Kur'an emsalsiz olduğuna ve benzerinin oluşturul oluşturulamayacağına dair meydan okuyan bir kitaptır. Onlarca ayet var biliyorsunuz. Kur'an emsalsiz olduğuna ve benzerinin oluşturulamayacağına dair meydan okuyan bir kitaptır. 14 asırdır da onun meydan okumasının karşısına çıkan olmadı. Son güne kadar da olmayacak. Salim Mevla Ebu Huzeyfe gibi gerçek bir Kur'an hadimi olmalı. Değerlerine karşı asla şüphe duymamalı. Kur'an'ı temel kaynak olarak kabul edip Hazreti Peygamber'in beyanlarını doğru bir şekilde kavramalısın ki bu ilahi sermayeden hakkı ile nasiptar olabilesin. Kelimeleri seçerken ben çok uğraştım. Çünkü onun adına onun üzerinden bir şey size yansıtmaya çalışıyorum. Dikkat ettiniz mi bu cümlede? Şüphe duymamak ve Kur'an'ın temel kaynak olması. Bu sözler bir mesaj barındırır içerisinde. Ne demek şüphe duymamak? Şüphe müminin yüreğinde asla olmaz. Bir mümin Allah'ın kitabından bir ayet okuyunca. Resulullah'ın sünnetinden, hadislerinden, kutlu beyanlarından bir şey okuyunca. Acaba asla demez. Ama merak eder. Sizin hemşerinizin bir sözüdür. Merak ilmin hocasıdır, üstattan bahsediyorum bediüzzaman'dan. Merak ilmin hocasıdır, öyle olmalı ama şüphe müminin hayatında olmamalı. Bu bir. İkincisi, Kur'an temel kaynaktır. Ne demek bu? Kur'an tek kaynak değildir, temel kaynaktır. Tek kaynak derseniz eğer. Kur'an'ın hayattaki yaşayan hali olan Sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına karşı Kulak kapatmış olursunuz Böyle bir şey aklı başında Bir Müslümanın yapacağı bir şey değil Peygambersiz Kur'an mı anlaşılır Allah aşkına Siz nasıl tebyin görevi olan Bir peygamberin Beyanları çerçevesinde ilahi kelamı anlamazsınız Eğer peygamberi susturursanız Bugün bazı cahillerin yaptığı gibi bana göredir, kendinize göre bir şeyler konuşursunuz. Her bana göre diyen insanda tarif boyunca insanlığı nereye sürüklediği belli. O halde bizim Kur'an'dan konuşurken bana göre deme hakkımız yok. Allah'a göre, Resulüne göre ve Muaz İbni Cebel'den aldığımız o büyük şiara göre iştihat edebilecek kadar İlmi yani Kur'an'ı ve sünneti içmiş müştehit ulemaya göre olur. Bana göre olursa din mi olur? Onun adı başka bir şeydir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki bu rehberiyetini ihmal ettiğimiz anda ayağımıza kurşun sıkarız. Hadis okuyoruz gençlere sizi ben tenzih ederim. Şöyle bir bakıyorlar bize acaba hocam bu sahih mi mevzu mu? Arkadaşım mevzu ne demek diye sor bilmez. Mevzu nedir bilmez. Ama mevzu mu zayıf mı bunu söyler. Zayıf hadis nedir? Amel edilir mi bununla? Hadis usulünde bunun yeri neresidir sor bilmez. Ama kendisi müştehit. Kur'an'ı biliyor öyle anlıyor. Ve bana göre bana göre bir sürü şey düzüyor. Allah aşkına elinizi ayağınızı öperek bir şey söyleyeyim. Ne olur haddimizi bilelim ve şu bataklıkta Bizden önce yürüyüp sahili selamete eren büyüklerin ayak izlerini takip edelim. Vallahi büyüklerin ayak izlerine basarak yürümek bataklıkta selamete çıkmak için en doğru yoldur. Ayak izi var bas oraya yürü. Ne işin var senin riske giriyorsun? Orada ayak izi olmayan yere basarsan batar gidersin Allah korusun. Ama önünde ayak izi var bas oraya yürü sahili selamete sen ne yapacaksın haddini bil haddine göre davran Kur'an'ın temel kaynak olduğunu unutmadan hareket et Salim İbni Ubeyt gibi. Üçüncüsü bakın bir hadis hem de nasıl bir hadis. Kur'an bir ucu kendi otoritesinde bir ucu yere sarkıtılmış tutacak eller bekleyen hablullah. Allah'ın ipidir Allah'ım sen o ipten bizi ayırma salim Mevla Ebu Huzeyfe gibi gerçek bir Kur'an harisi olmalı o ipe sımsıkı sarılmalı ahkamı ile amel etmeli ahlakı ile ahlaklanmalısın ki bu ilahi kitaptan hakkı ile beslenebilesin ahkamı ile amel etmek bu devirde de olur mu canım tam da bu devirde olur ahkamı ile amel etmek ahlakıyla da ahlaklanmak Allah bunu da bize nasip etsin 4- Kur'an akıl yürek dengesini koruyarak mesajlarıyla aklı ikna ederken kalbi de tatmin teskin eden ilahi bir hitaptır Salim Mevla Ebu Huzeyfe gibi gerçek bir Kur'an hasbisi olmalı. Beklentisizliği esas almalı. Hizmet burada, ücret orada demeli. Hiçbir pazarlığa girişmemelisin ki bu ilahi kaynaktan hakkı ile faydalanabilesin. Allah bizi onlardan saysın. Amin dedirtmek için söylüyorum da içinizde bir amin de tutar da inşallah biz de o duaya ta tabi oluruz. Dün Habbab İbni Eret'i anlattım Hakkari'de. Beklentisiz bir yiğit. Ne diyor biliyor musunuz bir gün bir sofra kuruluyor önünde. Gözyaşlarına boğuluyor. Ne bu gözyaşı diyorlar. Diyorlar görmüyor musunuz bunca nimeti. Ben öyle adamlar biliyorum ki Uhutta şehit oldukları zaman üzerlerini örtecek kefenleri yoktu. Size Hamza'dan bahsediyorum, Musab'dan bahsediyorum. Bir kefen getirildi onlar için. Ayaklarına çektiler başı açık kaldı. Başlarına çektiler ayakları açık kaldı. Söyledik Resulullah'a ya Resulallah bu hal örtün dedi ishir otlarıyla o halde defnedin dedi. Onlar bir kefen elde etmeden gittiler. Ama bizim halimize bak. Dünya bize güldü. Onlar gül devrini göremeden gitti. Dünya ise bize güldü. Şimdi ben korkuyorum. Ve şu endişeyi taşıyorum. Acaba Allah ne verecekse ahirette bize şimdi veriyor da oraya bir şey mi kalmayacak? Oraya bir şey kalacak Habbap. Sen oraya kalacak bir adamsın da. Ben bizim halimizi bilmiyorum ama işte bunun adıdır beklentisiz olmak görünme arzusuna kapılmamaktır alkışa taltifet takılmamaktır asla ücret adına takdir adına ganimet adına hesaba girmemektir hizmet burada deyip ücret orada demektir yaşamak için yaşamak değil yaşatmak için yaşamaktır. Kurtulma derdi olduğu için kurtarma adına çırpınmaktır. Bunun adıdır işte hasbilik ve bunu ortaya koymuştur Salim İbni Ubeyt. İnşallah Allah bizi de onlardan saysın diye dua ediyorum. Beşincisi arkadaşlarım Kur'an az söz ile çok şey ifade eden ölçülü lafız ile manaya hakkını en güzel biçimde veren ilahi bir hitaptır. Salim Mevla Ebu Huzeyfe gibi gerçek bir Kur'an hatibi olmalı. Yaşayarak temsil etmeli. Elde Kur'an gibi bir mucize varken başka şeylere tenezzül etmemeli. Beklenilen gayreti ortaya koymalısın ki bu ilahi nağmeden hakkı ile karşılık bulabilesin. Haşa mucizeyi inkar ediyor değilim. İnanırım. Hissi mucizelere de inanırım. Haberi mucizelere de inanırım. Akli mucizelere de inanırım. Ama burada söylenen üstadın söylediği. Elde Kur'an gibi bir mucizil beyan varken başka bir şey ak aramak aklıma ziyan gelir. Onu söylemektir. Kur'an gibi bir mucizil beyan var. O halde kıymetini bilmeli ve gereğini yerine getirmeli. Kıymetli kardeşlerim son bir söz söylüyorum. Sözün en güzelinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden. Buradan da bir şey alacağız sözümü de nihayet erdireceğim. Efendimiz ashabıyla oturuyor bir gün. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz insanlar içerisinde Allah'a yakın olan kimseler vardır. Ne dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mukarrebin çizgisini söyledi. Mukarrebin olan kimseler vardır. Soruyor Asap. Ya Resulallah, onlar kimlerdir? Efendimiz cevap veriyor. Onlar Allah'ın dostu ve has kulları olan Kur'an ehli olanlardır. İbn Mace'de geçen bir hadis. Mukarrebin olmanın yolunu gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem. Halil olmanın, Halilullah olmanın yolunu gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olacağını da Salim İbni Ubeyd hayatıyla bize bugün gösterdi. İnşallah bu sofrada artık meydan sizin vanlı kardeşlerim. Siz bilirsiniz. Salim İbni Ubeyd'in... Bu meydana bıraktığı hakikatler size emanet, emanete riayette inşallah cennete taşıyacak bizi. İnşallah en başta yaptığım dua Allah bizi o büyük insanın sofrasında cennette buluşturacak. Bu sıcak ortama ve sıcak güne rağmen beni böyle sabırla dinlediğiniz ayakta, Allah sizden razı olsun, sizi Hazreti Salim'e komşu eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatu.